Lev Nikolayevich Tolstoy Üç Soru Seslendiren Akın Altan Padişah bir gün kendi kendine düşünmüş. Bir işe ne zaman başlanacağını, kimlerle çalışıp kimlerle çalışmamak gerektiğini, hangi işin daha önemli olduğunu bir bilseydin, demiş, hiç başarısızlığa uğramazdım. Bunun üzerine tutmuş, bir işin ne zaman yapılması gerektiğini, bu iş için kimlerin uygun olduğunu... Bütün işlerin en önemlisini doğru olarak öğretene, büyük bir mükafat vereceğini bütün memlekete ilan etmiş. Padişaha birçok bilginler gelmeye başlamış ama hepsi de bu sorulara türlü türlü karşılık vermişler. Bir kısmı, birinci soruyu, yani bir işin ne zaman yapılması gerektiğini bilmek için yıllara, aylara, günlere göre bir çalışma cetveli yapmak, bu cetvele körü körüne bağlı kalmak gerektiğini söylemişler. Ancak bu yolla her iş zamanında yapılabilir demişler. Başkalarıysa, hangi işlerin hangi zamanlarda yapılması gerektiğinin önceden kestirilemeyeceğini, boş işlerle uğraşmaktan sakınmanın, olayları dikkatle gözlemenin, lazım gelen şeyi yapmanın tek çare olduğunu söylemişler. Üçüncülere gelince, onlar da demişler ki, tek bir insan, ne kadar dikkatli olursa olsun, bir işin ne zaman yapılması gerektiğine karar veremez. Onun için padişahın yanında, Bilginlerden toplanma bir danışma kurulu bulunmalıdır. En iyisi bu kurulun öğütlerine uymaktır. Dördüncülerse öyle işler vardır ki danışmaya vakit kalmaz diye fikir yürütmüşler. İşe başlama vakti gelip gelmediğine o saat karar vermek gerekir. Ama bunun içinde ne olacağını önceden bilmek lazımdır. Bunuysa yalnız kahinler bilebilir. O halde bir işin ne zaman yapılması gerektiği kahinlerden sorulmalıdır. İkinci soruya da yine böyle türlü türlü karşılıklar vermişler. Bir kısmı padişah için en lüzumlu adamların ona yardımcı olan idareciler olduğunu söylemiş. Bir kısmı bu iş için kahinleri ileri sürmüşler. Üçüncüler padişaha en çok hekimlerin lüzumlu olduğu fikrini yürütmüşler. Dördüncüler ise en lüzumlu kimseler askerlerdir demişler. Üçüncü soruya yani en önemli işin hangisi olduğu sorusuna bazıları bilimdir ''Bazıları harp sanatıdır, bazıları da tanrıya tapınmaktır.'' diye cevap vermişler. Karşılıkların hiçbir ötekini tutmamış. Bu yüzden padişah hiçbirini kabul etmemiş, mükafatı da kimseye vermemiş. Sorularına daha iyi cevap almak için ünlü bir keşişe başvurmayı kararlaştırmış. Bu keşiş ormanda tek başına oturur, hiçbir yere çıkmaz, yanına yalnız aşağı tabakadan insanları kabul edermiş. Bu yüzden padişah basit bir kılığa girmiş, adamlarıyla daha keşişin kulübesine varmadan atından inmiş, tek başına keşişin yanına gitmiş. Padişah yaklaşırken keşiş kulübesinin önünde toprağa kazıyormuş. Padişah'a görünce selam vermiş, yine işine koyulmuş. Zayıf, takatsiz bir adammış. Kazmasını toprağa daldırıp küçük bir toprak parçası attıktan sonra derin derin nefes alıyormuş. Padişah keşişe yaklaşıp demiş ki, ''Bilgin keşiş.'' Sana şu üç sorunun cevabını almak için geldim. Sonradan pişman olmamak için bir işin ne zaman yapılması gerektiğini nasıl bilmeli? Bir işe hangi çeşit insanlar lüzumludur? Yani bir iş için daha çok kimlerle işbirliği etmeli? Hangi işler daha önemlidir? Yani hangi işi ötekilerden öne almalı? Keşiş padişaha dinlemiş ama hiç cevap vermemiş. Avuçlarının içine tükürüp toprağa kazmaya koyulmuş. Padişah ona, yoruldun galiba, demiş. Kazmayı bana ver de, biraz da ben kazayım. Keşiş, eksik olma, diye cevap vermiş, kazmayı padişaha uzatıp toprağa oturmuş. İki sıra kazdıktan sonra padişah durmuş. Sorularını tekrarlamış. Keşiş gene cevap vermemiş. Ayağa kalkıp elini kazmaya uzatmış. Şimdi sen dinlen de ben kazayım, demiş. Ama padişah kazmayı vermemiş, işine devam etmiş. Aradan bir saat, iki saat geçmiş. Güneş artık ağaçların ardında azalıyormuş. Padişah kazmayı toprağa saplamış, demiş ki, ''Bilgin Keşiş, ben senin yanına soruma karşılık alayım diye geldim. Bir şey söylemeyeceksen evime döneceğim.'' Keşiş, ''Bak, biri buraya doğru koşuyor, kim acaba?'' demiş. Padişah başını o yana çevirince sahiden ormandan bir adamın koşarak geldiğini görmüş. Adam elleriyle karnını tutuyormuş. Ellerinin altından da kanlar akıyormuş. Padişahın yanına yaklaşınca yere yuvarlanmış, gözleri kaymış. Öyle kımıldamadan hafif hafif inlemeye başlamış. Padişahla keşiş, sakallı adamın elbiselerini soymuşlar. Adamın karnında büyük bir yara varmış. Padişah, bildiği kadar yarayı yıkamış, kendi mendiliyle, keşişin havlusuyla sarmış. Akan kan, bir türlü durmuyormuş. Padişah, birkaç defa kandan dolayı sargıyı almış, yıkamış, yarayı yeniden bağlamış. Kan durduktan sonra yaralı kendine gelmiş, su istemiş. Padişah, suyu getirmiş, yaralıya vermiş. O arada, güneş de iyice batmış. Hava, adam akıllı serinlemiş. Padişah, Keşişin yardımıyla yaralı adamı kulübeye taşımış, yatağa yatırmış. Yatağa yatınca adam gözlerini kapayıp rahat etmiş. Padişah gelince yürümekten çalışmaktan o kadar yorgun düşmüş ki kapının eşiğine dayanmış, derin bir uykuya danmış. Kısa yaz gecesi böylece geçmiş. Sabah olup da uyanınca padişah bir zaman nerede olduğunu, yatakta yatan, kendisine parlak gözlerle dikkatli dikkatli bakan o garip sakallı adamın kim olduğunu anlayamamış. Sakallı adam, padişahın uyandığını, kendisine baktığını görünce hafif bir sesle ''Affet beni'' demiş. Padişah da ''Seni tanımıyorum, affedecek bir şey yok'' demiş. ''Sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Ben kardeşini idam ettirdiğin ve malını mülkünü gasp ettiğin için senden öç almaya an içen düşmanınım. Senin keşişe tek başına geldiğini biliyordum.'' Geri dönerken seni öldürmeye karar vermiştim. Ama bütün gün görünmeyince nerede olduğunu anlamak için pusumdan çıktım. İşte o sırada muhafızlarına rastladım. Onlar da beni tanıyıp yaraladılar. Kaçmasına kaçtım ama sen yaramı sarmasaydın kan kaybedip ölecektim. Ben seni öldürmek istedim, sense benim hayatımı kurtardın. Şimdi eğer yaşarsam sen de razı olursan en sadık bir köle gibi sana hizmet ederim. Oğullarıma da bunu emrederim. Affet beni. Padişah, düşmanıyla bu kadar kolaylıkla barıştığına çok sevinmiş. Adamı yalnız affetmekle kalmamış, bütün malını mülkünü geri vermeyi, onu kulübeden almak için adamlarını, hekimini göndermeyi etmiş. Yaralıyla vedalaştıktan sonra padişah havluya çıkmış, gözleriyle keşişi aramış. Ayrılmadan son bir defa daha keşişten sorularına karşılık vermesini rica etmek istiyormuş. Keşiş de avludaymış. Diz üstü yürüyerek bir gün önce kazılan yere sebze tohumları ekiyormuş. Padişah ona yaklaşmış. Demiş ki: "Ey bilgin, senden son defa olarak sorularıma karşılık vermeni rica ediyorum." Keşiş zayıf baldırları üzerinde bağdaş kurarak toprağa oturmuş, yanında ayakta duran padişaha yukarıdan aşağıya süzmüş. ''İstediğin cevapları aldın ya?'' demiş. ''Nasıl? Hangi cevapları?'' ''Öyle ya, dün zayıflığıma acıyıp da benim için bu toprağı kazmasaydın ve tek başına geri dönseydin, bu adam sana saldıracaktı. O zaman sen benimle burada kalmadığına pişman olacaktın. Demek ki toprağı kazdığın zaman bu iş için en uygun zamandı. Ben de senin için en önemli adamdım.'' En önemli iş de bana iyilik etmekti. Sonra o adam buraya koşa koşa geldiği sırada en uygun zaman ona baktığın zamandı. Yarasını sarmasaydın o seninle barışmadan ölecekti. Demek ki en önemli adam o adamdı. Onun için yaptıkların da en önemli işti. Öyleyse şunu hatırından çıkarma ki en uygun zaman içinde bulunduğun zamandır.'' Çünkü ancak o zaman kendi kendimize hakimizdir. En uygun adam da senin şimdi buluştuğun adamdır. Çünkü bu adamın başka adamlarla işi olup olmayacağı hiç de belli değildir. En önemli iş de ona iyilik etmektir. Çünkü insan bu dünyaya yalnız iyilik etmek için gönderilmiştir. Son